Bismihi Subhane, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtuh. Aziz Sıddık kardeşlerim! Bu Şuhur-ü Mübarekede, nurcuların şirket-i maneviyesine inşallah pek çok kudsi servet girecek. Her bir nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çalışacak gibi kâr kazanacak. Ve bu mübarek ve çok bereketli aylarda, beş tarzda ibadet sayılabilen, kalemle zülfikar-ı mucizat mecmuasına hizmet edenler, tam bahtiyardırlar fakat yazıdan ziyade sıhhatine dikkat etmek lazım ve elzemdir bugün de tatlı iki manidar tevafuku gördüm kanaatım geldi ki benim bu günlerde zahmetler içinde asay-ı Musa tahsiyinde sıkıntılarıma mukabil inayeti ilahiye ücretimi ve tayinatımı şirin bir surette veriyor birisi kahraman tahiri'nin teberruk olarak getirdiği tatlı lokmalar acip bir bereketle her gün ikişer üçer yediğim halde bitmiyordu. Hayret ederdim. Bugün adetimle iki alacaktım. Baktım yalnız iki tane kalmış. İktisat için birisini aldım. Aynı saatte Hıfsun'un iki masum evladının bir kutu içinde yazdıkları nüssalar altında şekerden ekmekten aynen tahirinin lokmaları gibi hem onun miktarında elime verildi. Ben bu tatlı tevafuktan zevk alırken. Dünkü gün, aynı saatte çok hararetim vardı, çok su içiyordum. Canım, üryani erik hoşafı istedi, ben bilmiyordum, unutmuştum. Şiddetli bir arzu ile hararetimi teskin edecek, eskide alıştığım ve çok istimal ettiğim üryani erik, bir kutu içinde ve Asiye'nin has arkadaşlarından Nurcu Şerife hanımın şekeriyle elime verildi. Ben de bu çok tatlı tevafukun hatırı için, hem masumların, hem onların teberrüklerini yüz misli kadar kabul ettim, umumunuza binler selam, Sayit Nursi. Aziz Sıddık sarsılmaz, usanmaz, çekilmez, çekilmez kardeşlerim. Evvela, bu yaz derdim ayişet ciyetiyle ve bu şuhuru selase ibadet haysiyetiyle bir derece nurların kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki bilakis yazma şevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nur'un hizmeti hem malişet hem rahatı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi ibadeti tefekkülü nev'inden olması cihetiyle mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur. Saniyen Nur'un bir şakirdi bana dedi ki geçen sene daha nurlar bize teslim olmadan ve hususi bir iade neticesinde burada rahmet dahi hususi bir derece tezahürüyle demiştin ki ne vakit tam serbestiyetle nurlar okunsa ve yazılsa ve bize iade edilse yağmurla rahmet tam olacak haber vermiştin hakikaten bu baharda hem Asay Musa her tarafta merakla yazılması ve okunması hem Zülfikar mucizat yazılmasına şevkle başlanması bu emsalsiz rahmete bir vesile olduğuna kat'i kanaatim geliyor dedi Aziz Sıddık kardeşlerim evvela Hüsrevle bir ruh iki ceset ve kendisi bahadır biraderiyle nur hizmetinde çok ehemmiyetli mevki alan kahraman Rüştü'nün acib bir el makinesini nurlar için celbine çalışması, ehemmiyetli bir fütuhat-ı nuriyenin mukaddemesidir. İnşallah yine nurlar, nurcuların layık elleriyle kalemleri gibi tab ve neşredilecek, yabani ve layık olmayanlara muhtaç olmayacak. Fakat her şeyden evvel sıhhatlı ve yanlışsız ve güzel bir tarzda makine ile, mümkün ise evvel eski harfle yazılsa, sonra yeni harfle daha münasiptir. Sizlerin isabetli tedbirinize havale ediyoruz. Saniyen, Konyalı sabrinin refete yazdığı mektubunu gördüm, ondan bildim ki, bu sabri, öteki sabri gibi gayet halis ve samimi ve çalışkan bir nurcudur. Binbârekallah hem ona, hem onu teşvik ve teşciğ eden ve hocaların yüzlerini ak eden Konya alimlerine. Başta müfessir mübarek hoca Vehbi olarak onlara ve oradaki nur şakitlerine çok selam ederiz ve bu mübarek şuhuru selasede dualarını isteriz. El bâkî huvel bâkî Said Nursi. Aziz Siddık kardeşlerim. sekiz sene çoluk ve çocuğuyla sadakatle bana hizmet eden ve evlat ve ahfat ve refika ve damatlarıyla nurlara ciddi çalışan ve ders ve vaazlarını bütün nurlardan veren ve vefatından 10 dakika evvel dünyaca en ehemmiyetli vasiyeti kendinin nur risalelerini tekmil için Şamlı Hafıza rica eden vefatından iki gün evvel bana mektup yazıp benim aynı vakitte Savayı Barla'ya tercih ederek Sava mezaristanında defnimi arzu ettiğimi sizlere yazdığımı sadakatin kerametiyle hissedip bana mukabele ve itiraz tarzında o mektubunda der sen Barlayı ikinci vatanımdır dediğin halde neden ona gelmiyorsun? Başka yerleri tercih edersin. Eptidai medreseyi Nuriye Barladır. Senin mezarın orada olmalı diye bana ihtar etti. İki gün sonra size yazdığım daha size yetişmeden onun mektubunu hem Şamlı hafız ikinci sayfesinde yazdığı vefat haberini aldığım merhum Muhacir hafız Ahmed'in rahmetullahi aleyh dünyadan göçmesi. Aynen Abdurrahman gibi beni çok sarstı, ağlattırdı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedirtti. Binler rahmet onun ruhuna insin. Amin. Kabri de hanesi gibi Kur'an ve nurun bir menzili olsun. Amin. Şüphem kalmadı ki bu zahir sadakat kerameti, nurcuların imanla kabre gireceklerini ispat ediyor ve hüsnü hatimeye mazhardırlar. Benim tarafından onun akrabasını taziye ediniz ve ben bütün dualarımda onu hissedar ediyorum diye tebliğ ediniz. Saniyen kardeşimiz Refet bana yazıyor ki İstanbul'da nurlara çok ihtiyaç var ve ekmek gibi herkes muhtaçtır. Ve kardeşlerimizden ve nurlarla çok alakadar ve çok okumuş ve nurcu olan Yeşil Şemseddin nurun hakikatlarından ders verdiğinden vaazında binlerle adam bulunur. Hem Refet der Bundan anlaşılıyor ki, Risale-i Nur bu millete her gün ekmek gibi lazımdır. Hem bir kısım nurları, ehemmiyetli zatlara vermiş ve zülfikar-ı mucizatın benim tahsihimden geçmiş bir nüsasını istiyor. Umuma birer birer selam ve dua ederiz ve dualarını isteriz. Elbâkî huvelbâkî, el Said Nursi. Hüsrevî tahsihde ve tevzide ve tedbirde ve muhaberede ve nurların neşil ve yetiştirmesinde tebrik, ve muvaffakiyetine dua ederiz. Bu ehemmiyetli vazifelerle beraber, yine o şirin ve parlak kaleminin yazılarını çok nüshalarda görüyoruz, hem müstakil nüshaları da yazıyor, mektubundan anlıyorum. Şimdi birden Sava Medresesi Nuriye'nin Hacı Hafız'ı ve Merhum Hafız Mehmed'i ve kardeşlerini ve Mehmetlerini ve Ahmet'leri ve Masum Nurcuları ve mübarek ihtiyar ve sair kahraman şakitlerini düşündüm. Hayatım müddetince ona yakın olmak bütün canımla istedim ve vefattan sonra onların mezaristanında defn olmamı arzuladım. Birden ihtar edildi ki, gerçi medrese ü Zehra'nın merkezi olan Isparta vilayetinde maddeten bulunmak çok cihetle faydalı, saadetlidir. Fakat nurun mesleği ve nurcuların meşrebi cihetiyle daima berabersiniz. Zaman ve mekan perde olamazlar. Şark'ta, garpta, şimalde, cenupta, dünyada, berzahta bulunsanız, manen bir mecliste beraber sayılırsınız. Onların manevi yardımları daima birbirine oluyor ve sana da gelir diye beni teskin etti. Ben dedim, madem şimdi her tarafta nurlara kuvvetli ve kesretli eller sahip çıkıyorlar ve tam muhafaza ve neşrine çalışıyorlar, elbette ben bir parça istirahat etsem tembellik olmaz.'' Aziz sıddık kardeşlerim evvela geçen mübarek Leyle-i Berat'ınızı ve gelecek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ederiz. Bu sene Berat gecesi Nurcular hakkında çok bereketli ve kerametli olduğuna bir emaresini hayretle gördük şöyle ki ben Berat gecesinden az evvel Asay-ı Musa tasihî ile meşgul iken bir güvercin pencereye geldi bana baktı. Ben dedim müjde mi getirdin? İçeriye girdi. Güya eskiden dostidik gibi hiç ürkmedi. Asayı Musa üstüne çıktı, üç saat oturdu, ekmek pirinç verdim yemedi. Ta akşama kaldı, sonra gitti tekrar geldi. Haşiye, evet, biz gözümüzle gördük. Evet, Nurettin. Evet, Mehmet. Evet, İsmail. Berat gecesinde ta sabaha kadar yanımda kaldı. Ben yatarken başıma geldi. Allah'a ısmarladık nev'inden başımı okşadı, sonra çıktı gitti. İkinci gün, ben teessüf ederken, yine geldi, bir gece daha kaldı. Demek bu mübarek kuş, hem asay Musa'yı, hem beratımızı tebrik etmek istedi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu Hüsrevi ve Süleyman Rüştüsü olan Mehmet Feyzi ve Emin'in, Üstadlarının Kastamonu'daki hayatının bir tarihçesini, hüsnü haddimden çok fazla senalarını tebdil etmeyerek, kabulümün sebebi şudur ki, Bugünlerde Afyon'un büyük memuru, bir çavuşu bana ihanete vasıta yapıp, güya teveccüh ammeyi hakkında kırarak, ta bu bilayet, denizli, Isparta gibi nurlara tam sahip çıkmasın ve nurlar parlamasın. Gerçi ben tahammül ettim, fakat buranın yeni şakiplerinin teessürlerinden müteessirdim düşünürken Mehmet Feyzi'nin bu samimane ve alimane hürmetkarane mektubu o herifin ve o amirinin ihanetlerini yüzlerine vurup hiçe indirerek teessüratımı tam sildi süpürdü. Binler derece o iki betpahttan yüksek olan iki nurcunun böyle medih ve hürmetleri onların kanunsuz cebir ve ihanetlerinin aynı zamanda tam tamına tevafuku feyzi ve eminin sadakatlarının bir kerameti olduğuna kanaat ettiğimdir. Kardeşlerim, şimdi tebeyyün etti ki, beni karakola çağırmak, lüzumsuz bahanelerle beni hükümete celbetmekte maksat, ihanet ve halkın nazarında ehemmiyetsizliğim ve bana müttehem vaziyeti vermek için idi. Şimdi tahammülüm kalmadı, mümkün oldukça oraya beni çağırmamak lazımdır. Ceza hakimini görünüz. Bana bir dava vekili tarzında bir adamı bulunuz. Benim bedelime lüzum olsa karakola gitsin. 25 sene münzevi bir adam böyle ihanetkar insanlarla görüşmek işkenceli bir azaptır. Ben 8 sene Kastamonu'da bir tek defa valinin ısrarı ile yanına ve iki defa da polishaneye gittim. Burada sebepsiz 10 defadan geçti. Ben daha gidemem. Hem doktordan bir rapor alınız yoksa bu şehre maddi ve manevi zarardır. Hüsrev'in müdafatımda yazılan dört zelzere meselesini tasdik eden bu geceki şiddetli dört defa zelzele, bana ve nurlara ve bu memlekete kat'i bir suikast eseri olarak, hükümet içinde hizmetçime bağırarak bana tahkirkerane ihanet ve şetmedip, git ona söyle diyen ve kaymakamın emri cebrisiyle hasta da olsa buraya getiriniz, bekçilere ve jandarmalara emir veren, ve Afyon'un perde altındaki büyük memura dayanan karakol çavuşu hem Nur şakirtlerinin şevklerine hem Nurlar'ın burada yazılmasına hem bana ehemmiyetli sıkıntı vermesinin aynı vakitte böyle burada görülmeyen bu şiddetli zelzelenin gelmesi gösteriyor ki Risale-i Nur bir vesile-i def-i beladır. Tatile uğradıkça bela fırsat bulup gelir. Nurlara az zamanda çok hizmet eden Mustafa Osman'ın gayet tevazu kerane ve Mahbiet Kerane mektubu tam onun halisane sadakatini ve ihlasını ispat edip 15 senelik haslarla omuz omuza geldiğini gösterir. Zaten yazdığı Asay Musa mecmuası, kuvvetli bir delildir. İşte bu dakikada bunu yazarken yine hafif zelzele başladı. Emirdağ zabutasıyla bir hasbi hal. Hem insaniyet namına istediğim bir hukukuma karşı yapılan hayretimi mucip acip bir muamelenin sebebi nedir diye bir sualim var. Birincisi, bir seneden beri sakladığım şekvamı vermedim. Şimdi zabıtanın vasıtasıyla Ankara makamatına vermek üzere bir zat'a gönderdik. Dedim, Afyon Emniyet Müdürü insaflıdır. Ona da bir suret elden gönderdim. Ondan istirahatıma dair bir eser beklerken, bilakis beni sıkıştıran zatlara yazmış, bu güzel yazı onun değil, kim yazmışsa tahkik ediniz. Acaba, çok kuvvetli ve aynı hakikat o şekvayı nazara almayıp, lüzumsuz, ehemmiyetsiz, zararsız bir yazıyı merak etmek, benim istirahatımı bozmak, bin liraya ehemmiyet vermemek, beş paraya çok ehemmiyet vermek gibi olmaz mı? 130 risalelerden binler nüshaları ayrı ayrı yazılarla, üç mahkeme inceden inceye tetkikten sonra, ve onları yazanların mühim bir kısmı benimle beraber mahkemede bulunmaları ve zerre kadar medar mesuliyet olmadığı halde kim ona yazıyor diye tahkik ediniz demek yüzünden bir kanun, bir maslahat var mı? Bir biçareyi bu bahaneyle karakola çağırmak, endişe vermek ve bilhassa benim ihbarımla istemek ne lüzumu var? İşte ben size haber veriyorum. Eğer arzu etsem binler adam yazılarımı yazacaklar hem her tarafta millet ve vatan menfaatine yazıyorlar. İkincisi, insaniyet namına sizden isterim ki, ta bayrama kadar benim yüzümü dünyaya çevirmeyiniz. Ben sizi düşünmediğim gibi, siz dahi beni unutunuz. Bu mübarek aylarda benim gibi dünyadan küsmüş bir biçareyi, ahiret zararına gayet ehemmiyetsiz dünya işleriyle meşgul etmeye mecbur etmeyiniz. Bu manidar yeni zelzeleyi merak ettim. Kalben dedim, eğer sair yerlerde bu şiddetle olmuşsa, herhalde nur şakirtlerine dahi yine bir tecavüz var. Yoksa benim yalnız mektubumla alakadardır diye sordum. Dediler yalnız Ankara hafif, Afyon ve Eskişehir ve bu Emir Dağı'nda ve en şiddetlisi bu kasabada olmuş. Fakat medarı hayrettir ki, dört defa şiddetli olduğu halde hiçbir zarar olmadı. Bunun bir hikmeti budur kat'î emir verilmiş ki Sayidi Cebren hükümete getiriniz. Bekçiler ve bir onbaşı gelmişler, kapımı kapamıştım, kilitlemiştim. Onlar demişler, biz istifa ederiz, onun kapısını kırmayacağız. Dönmüşler, gitmişler. Demek bu hususi zelzele müdafaatımdaki zelzeleler gibi Risale-i Nur'la alakalıdadır ki bu defa hususi kaldı, hem şiddetiyle beraber zararsız geçti. Eğer nurun buradaki küçücük medresesinin kapısını kırsaydılar, elbette tokat ciddi olacaktı, yalnız ihtar için olmayacaktı. Gerçi bu taarruz cüz'i ve hafif idi, fakat ben gizlemem ki, hiç bu defa gibi damarıma dokunmamıştı. Fakat nur ve nurcuların hatırı için, harika tahammül ettim. Çünkü o bedbaht, hükümette, vazife sandalyasında bana şetmedip, hizmetçime der, git ona söyle. Hükümetin nüfuzunu serseri şahsına mal ederek meydan okumuş ve eski saydın bende ilsiyet kalan damarıma çok ilişti. Fakat fevkalade ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve itidalidem ve sabır ve tahammülün katil lüzumu beni teskin etti. Salisen marangoz merhum Barlalı Harika Sadakatli Mustafa Çavuş'un tam yerine geçen Medrese-i Nuriye'nin tam çalışkan kahramanlarından marangoz Ahmed'in benim için Savan'ın Davraz Dağı'nda berzahi ve uhrevi bir menzil, bir mezar düşünmesi ve yazması beni çok sevindirdi ve hazinane ağlattırdı. Aziz Sıddık kardeşlerim, tekrar mübarek Ramazanınızı tebrik ederiz. İki kahraman kardeşin ve mucizat Ahmediye'de yedi çocuğun bir cette bir sekizincisi hükmüne geçen Süleyman Rüştü'nün mübarek kerimesinin makineyle Zülfikar mucizata çalışmasını ve Hüsrrev ve Tahiri'nin şirin ve dikkatli yazılarını teksir etmeye, fedakarane deruhte etmelerini bütün ruhu canımızla onları tebrik ederek şimdiye kadar pek fevkalade nurlara ettikleri kıymetdar ve meyvedar sabık hizmetlerine karşı Risale-i Nur hesabına binler maşallah ve berekallah ve veffakükumullah deriz. Haşiye: Latif bir tevafuktur ki bir aydan beri burada hiç yağmur gelmiyordu ve kalbimiz dahi malum taarruzdan, nurculara gelen füturdan ağlıyordu. Birden Hüstrevin iki gün evvel makine müjdesi ve Nazif'in bugün tafsilli mektubu ve makinenin yazısının numunesi elime verildiği aynı zamanda, ve bana hizmet edenler Eskişehir ezanı Muhammed'i okumaya başlaması ve malum çavuşa bana ihanet için emri cebriği veren adam tokat yediğini dedikleri aynı vakitte rahmet yağmuru ile çoktan ağlayan mahzun kalplerimizin büyük ferahlarına ve sevinç ve inşirahlarına tam tamına tevafuku ve tetabuku inşallah bir fali hayırdır